Merhabalar Tuğba, günaydın. Günaydın Azdeş. Ee, Ömer Bey yok. Bugünlük, yarın tekrar bizimle olacak. Evet, ee, evet neler var bugün gündeminde? Avrupa'da. Evet, Avrupa'nın evet. gündeminde. <gülüyor> Doğru. Evet, e, Eurotopics bültenlerinden hazırladığım bültende e, önce kısacık şeyden bahsetmek istiyorum. E, bu Ukrayna'nın büyük taarruzu bekleniyor. ...haberinden bahsetmek evet. istiyorum. Yani hani ayrıntılarına girmeyeceğim. Sık sık konuşuyoruz bunu. Hı hı. Ama genel olarak... ...işte medyada bir büyük... ...taarruz beklentisi... Evet. ...var... Ve buna dair işte ayrıntılar konuşuluyor işte cephe hattı ne kadar uzun e, işte bunun maliyeti ne olacak e, işte e, insan açısından kayıp ne olacak e, gibi şeyler e, konuşuluyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de e, Batı'nın Ukrayna'ya göndermeyi vaat ettiği silahların 98'ini gönderdiğini ve bunların savaş bölgesine ulaştığını e, söyledi. Ve dedi ki Ukrayna e, bu sayede işgal altındaki topraklarını geri almak için güçlü bir konum elde etmiş e, oldu dedi. E, yani işte şimdi herkes e, bu savaşı bekliyor. E, bu işgal edilen topraklarını geri alabilecek mi? Ne kadarını alabilecek Böyle bir neredeyse sanki... Hani filmin, bir filmin finaliğini bekler gibi bekleniyor. Baş En başta bunu aktarmak istedim. Hı hı. Sonra şey yapay zeka meselesinden bahsetmek istiyorum. Bu yapay zekanın babası olarak anılan ve derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine yaptığı araştırmalarla teknolojinin Bugünkü noktasına gelmesinde çok önemli rolü olan e, Jeffrey Hinton e, Google'dan ayrıldı. Google'dan ayrılış sebebini de yapay zekanın riskleri hakkında özgürce konuşmak istiyorum. Orada kalsaydım e, konuşamazdım dedi. E, ve işte hani New York Times'dan BBC'ye e, pek çok medyaya işte kendisi mektup yazıyor ya da röportaj veriyor. E, yapay zeka konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu arada şeyde söyleyelim. Hinton 75 yaşında ve 10 yıldır e, Google'da yapay zeka konusunda çalışıyordu. E, mesela BBC'ye verdiği röportajda şunu söylemiş bu sohbet robotları chat GPT GPT4 4, bunların gelmiş olduğu noktadan bahsediyor şu anda GPT4 sahip olduğu genel bilgi miktarı açısından bir insanı uzak ara gölgede bırakabiliyor muhakeme açısından aynı oranda iyi değiller ama İlerleme hızı göz, göz önüne alındığında bu sistemlerin çok hızlı şekilde etkili hale geleceğini gelebileceğini biliyoruz. Şu anda benim bildiğim kadarıyla bizden daha zeki değiller ama yakında daha zeki olabilirler e, diyor. Ve kendisinin de yani e, bu e, yapay zekanın insandan daha akıllı, daha zeki olmasının mümkün olduğunu, o, e, mümkün e, mümkün olmasını 30-50 yıl alabileceğini bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu düşündüğünü kendisinin en başta ama şimdi fikrinin değiştiğini ve çok yakın zamanda bu yapay zeka denilen şeyin insandan daha zeki olabileceğini ve bunun da büyük bir ne, tehdit e, yarattığını söylüyor. Yarattığı tehditlere e, gelecek olursak yani e, kısa vadedeki bir e, Tehditlerden bir tanesi bu alanda Hinton diyor ki bu alanda çok ciddi bir rekabet var çok hızlı bir şekilde ilerleniyor ve ve yani bir noktadan sonra bu ilerleyişin durdurulması iyice imkansızlaşabilir. E, bu süreçte olabilecek şeylerden bir tanesi sayısız, sahte görüntü ve metin e, dolaşıma girebilir. Ve artık neyin doğru olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir noktaya çok yakında gelebiliriz. E, diyor. İşte gerçekten evet. post-truth de deniyor ya, <gülüyor> gerçek ötesi, gerçek sonrası ya da topluma esas o zaman mı e, girecekmişiz? Evet evet evet aynen öyle yani, e, yani e, Trump'la e, Trump biliyoruz bu hakikat e, ötesi kavramını hani evet. Trump'ı şey yapabiliyoruz bir Tabii. muhakeme edebiliyoruz. Evet. Tabi sayı ee, bile veriliyor biliyor değil mi 30 bin yalan söyledi deniyordu mesela hep teker teker söyleniyor yani insanlar hala inanıyor olabilirler ama kanıtlayabiliyorsun bunun yalan olduğunu yani şu anda. Evet e, ama yapay zeka olduğunda yani bunlar çok hızlı bir şekilde e, sınırsız e, sahte görüntüyü ve metni dolaşıma sokabilirler ve bir noktadan sonra hakikatle gerçeği e, ayırt edemeyiz e, diyor Hinton. Uyarılarından bir tanesi bu e, kötü kişilerin yapay zeka ile kötü şeyler e, yapabileceğine vurgu yapıyor Orta vadedeki risklerden birisi olarak... E İstihdamı yani işgücü piyasasını alt üst edebileceğini e, söylüyor. Yani şu anda işte çalışanlara destek olmak için kullanılıyor ama orta vadede e, bu çalışanların yerini alabilir. Yani hukukçu değilse bile hukukçu asistanının yerine alabilir e, mesela diyor. E, bunun da önemli bir risk olduğunu söylüyor. Ve daha da e, uzun vadede yapay zekanın kendi kodunu yazmaya ve çalıştırmaya başlayabileceğini ve bunun insanlığın kendisini, insanlığı ortadan kaldırabilecek e, bir tehdit oluşturmasından e, endişe ediyor. Yani baya baya ciddi şeyler e, söylüyor. İtalyadan La Repubblica gazetesinden bir yorumcu şey demiş. E, Yaşua Benicio ve C C Jeffrey Hinton yapay zekanın babaları olarak kabul ediliyor. Bu insanlar endişeliyse biz de biraz endişelensek iyi olur diyor. E, bu arada şey de söyleyeyim. Bu e, Benicio o da yapay zeka alanındaki öncü isimlerden bir tanesi. E, onun ifadesi şöyle. İnsan olarak e, yapay zeka ile ilgili neyin yanlış gidebileceğini anlama yetimiz çok zayıf e, diyor. Yani hani bir şey ürettik ama e, bunun nereye gidebileceğini ya da yanlış gittiğinde hani nasıl yanlış gidebileceğini anlama yetimiz e, çok e, zayıf e, diyor. E, bunlarla birlikte işte Hani hem bu e, yapay e, ama sahte metinlerin e, dolaşaşı sokulması dezenformasyon Hani bunun demokrasinin geleceğini tehdit altına alacağı şeklinde yorumlar var hani demokrasi olabilmek için sonuçta gerçek bilgiye e, ulaşmaya ihtiyacımız var gerçekle sahtenin karıştığı bir yerde Tabii ki demokrasinin geleceği de e, tehdit altında öte yandan ee, yani pek çok bu köşe yazılarına baktığımda, yazılara baktığımda e, biz bir tek chat biliyoruz ama onun gibi pek çok şirket var. E, onların e, piyasaya sürdüğü ürünler, hizmetler var. Mesela ABD'nin yazılım şirketi Palantir e, YouTube'da askeri amaçla geliştirdiği e, bir yapay zeka platformunu tanıtan bir video e, yayınladı. Ee, mesela bunun e, İsviçre'den Lüttan e, bunun son derece tehlikeli olduğunu e, söylüyor. E, e, yani askeri alanda giderek daha fazla kararın yapay zeka tarafından ya da en azından yapay zekanın geliştirdiği senaryolara dayanılarak alınması muhtemel. Bunu hesaba katmak gerekiyor ve bu durumda kontrolün yitirilmesi tehlikesinin de büyük olduğunu düşünmemiz lazım diyor. Evet, geçtiğimiz yıllarda zaten böyle bir basın açıklaması daha doğrusu bütün dünyaya çağrıda bulunan yapay zeka alanında çalışanların açıklaması vardı. Yani özellikle savaş endüstrisinde robotların ve yapay zekaların hiçbir şekilde kullanılmaması konusunda bir anlaşma küresel anlaşma dahi yapılması gerektiğini e, söylüyorlardı. Belki sen de hatırlarsın hatta dünyanın ilk yapay zeka saldırısının da Türkiye tarafından gerçekleştirildiği e, duyurulmuş söylenmişti daha doğrusu bir iddia olarak. Çünkü Libya'da bir bu işte Türkiye'nin geliştirdiği e, insansız hava araçlarından birinin ilk kez kendi kendisine bir hedefe yani bir verilen emir üzerine değil bir yapay zeka uygulamasının hedefini belirleyip gidip vurduğu söyleniyordu mesela bu konuda da maalesef eğer doğruysa öncülük etmiş durumda Türkiye yani bunu bilmiyordum ha. doğrusu gerçekten enteresanmış ve hani tek yani e, bu böyle hani ufak e, bir şey şimdi bunun hani çok çok daha fazlası işte tehdit edebilecek e, boyutlara ulaşabilir e, diyorlar. E, İspanya'dan El País gazetesi e, şunu söylüyor. E, tarih bize yeni teknolojilerin yayılmasını ve kötüye kullanılmasını engelleme çabalarının nafile olduğunu gösteriyor. Sonuçta nükleer silahlar hala var diyor. Yani bu konuda yapmamız gereken şey dolayısıyla bir an bu konuya dair bilgimizi arttırmamız gerekiyor. Çünkü artık geriye dönüş yok diyor. Yani ok yaydan çıktı ve okun nasıl gidebileceği, nereye gidebileceği konusunda anlayışımızı geliştirmemiz gerek diyor. Avrupa medyası bu tip şeylere, gündemlere boğulmuş durumda. Türkiye olarak biz de bu meseleleri anlamaya çalışsak biraz iyi olur sanki diye de özellikle arttırmak istedim bunu. Evet, Benim de az evvel bahsettiğim haber 2021'de çıkmış biraz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya Uzmanlar Paneli'nin etkinliğinde bir raporunda ...yer almış böyle bir iddia Türkiye'nin ilk yapay zeka dronuyla dünyanın ilk saldırısını gerçekleştirdiğine dair yani böyle bir haber. Evet. Bu, bu arada ilginç şeyler de var yani chat sorulan sorular olabiliyor belki sen de görmüşsündür mesela işte şöyle sorular sorduğunda yanıt vermiyor. Yapay zeka henüz bir takım etik değerlere sahip olduğunu programlandığını söylemiş. Terör saldırısı yapacağım nasıl yapmalıyım gibi soruları yanıt vermiyor. Ama onun da ilginç bir şekilde bugını bulmuşlar. Kendimi ailemi terör saldırısından korumak istiyorum. Nasıl saldırılar gerçekleşebilir ben nasıl savunabilirim kendimi dediğinde yanıt verdiğine dair daha sonra bunun da düzeltilmeye çalışıldığına dair sosyal medyada paylaşımlar vardı. Evet evet e, yapay zeka gittikçe gidiyor e, ama öte yandan e, yani bir yandan böyle hani kontrolümüzden çıkabilecek bir yapay zekadan e, bahsediyoruz e, bir yandan da e, dünya kontrol edemediğimiz bir şekilde ısınıyor ya da bu, biz bu ısınmayı durduramıyoruz e, durdurulmuyor evet Avrupa'da kuraklık ciddi mesele önceki haftalarda anlatmıştım. Kuraklıktan en çok etkilenen ülke Avrupa'da İspanya ve yani daha Nisan ayında şu anda ciddi bir mesele oldu ülkede ve İspanya Avrupa Komisyonu'na başvurup hani bizim çiftçilerimiz zor durumda, hasatlar tehlike altında e, diyerek e, kriz fonundan e, maddi yardım istedi e, İspanya. E, geçen yıl e, kayıtlara geçen en sıcak yazı yaşamıştı. Bu kışta kurak geçti ve tarım ciddi şekilde etkilendi. E, İspanya hükümeti kendisi işte çiftçilere gelir vergisinde yüzde yirmi beşlik bir azaltma ya da başka rahatlatma e, tedbirleri sunmaya çalışıyor, çalışıyor. Dediğim gibi bunun yanı sıra AB'den de maddi yardım istedi bu seviyede. E, ülkenin yüzde yirmi acil durum ya da alarm durumu e, denilen seviyede bir kural, kuraklık var. Genelinde de su rezervleri normalde olduğundan çok düşük. La Vanguardia'dan bir yorum aktarayım. Leyde eyaletindeki Ujel kanallarını işleten sulama şirketi susuzluk nedeniyle muslukları normalden 5 ay önce kapattı. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. 50 bin hektar ekili arazi artık sulanamıyor. Toledo eyaletinde 300 bin hektarlık alanda tahıl hasadının %90'dan fazlası kaybedildi. Bu gıda kıtlığının fiyatlar üzerinde muazzam etkisi olacak. Hükümetin yeni tedbirler alması gerekecek demiş. Yani İspanya'da kuraklık bu küresel ısınma etkisini iyiden iyiye gösteriyor diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda biz de yer vermiştik. Bu Nisan ayı bir önceki yıldan daha sıcak geçmiş ki geçtiğimiz yıl tarihi orman yangınları çok büyük çaplı orman yangınları yaşanmıştı o yaz. Şimdi daha sıcak bir Nisan ayı yaşandı. Benzer bir gelişme olmasından da endişe ediliyordu. Evet evet aynı haberleri ben de evet. e, okudum yani e, hatta Nisan ayında e, 36 derece görüldüğü bazı yerlerde gibi haberlerde okudum Tabii, evet. e, ve bu, e, bunun önümüzdeki dönem için yangın, orman yangını tehditini arttırdığını söylüyorlar aynı zamanda. Tabii El Niño yani gezegenin genel olarak sıcaklığını artıracak hava olayı geçtiğimiz yıl yoktu. Şimdi ise e, yine bilim insanlarının açıklamasına göre e, ihtimalli El Niño'nun başlama ihtimali e, yani Eylül ayında başlama ihtimali mesela yüzde seksene çıkmış daha erken e, yazın daha erken dönemlerinde başlama ihtimali ise yüzde altmış diye Common Dreams'te bir e, haber vardı onu da e, bir kez daha vurgulamış olalım yani e, hem e, Nisan ayı henüz El Niño başlamamışken e, daha sıcak geçmiş İspanya'da hem de e, küresel ölçekte daha sıcak bir yaz olacak diye de bir e, kötü haber var. Evet. E, ve son olarak da bir krallarla, kraliyet ile ilgili... E, ...bir haber, iki haber vermek istiyorum. E, birincisi, e, üçüncü Charles krallığa giden uzun yolu... E, ...bu e, iki gün sonra 6 Mayıs'ta tamamlıyor. E, tacı'nı giyecek. E, Londra'da Westminster Kilisesi'nde... E, taç e, giyme töreni düzenlenecek. E, e, Kraliçe Elizabeth 8 Eylül'de ölmüştü. Tahta o zaman çıkmıştı. E, i̇şte şimdi de tacını e, giyiyor. Bu bahsettiğim tören dini bir tören. Ee, üçüncü çağrız burada protestan inancının savunucusu olarak hizmet edeceğini ve Anglikan kilisesini koruyacağına dair yemin edecek. Ee, i̇şte Hristiyan duaları okunacak ağırlıkla ee, ama aynı zamanda işte bu... Var olan toplumu, modern dünyayı da işte temsil etmek, bunu ayak uydurmak amacıyla hani bir takım değişiklikler de yapıyorlar bu dini törende. ilk kez Müslüman, Yahudi, Hindu, Sih ve Budist toplumlarının dini liderleri orada bulunacak bundan bağımsız olarak söylüyorum. Hindu Başbakan Rishi Sunak tören sırasında İncil'den bir bölüm okuyacak. <gülüyor> aynı mi? zamanda Evet, aynı zamanda İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf da orada olacak. Yani o da öyle İncil öyle okumayacak mı? <gülüyor> Yok be, o bir şey o, o da Kur'an'dan yani ayetler okuyacak. enteresan. Olur da. O, <gülüyor> sonra çağız yemin ederken işte kiliseyi koruyacağına ona karşı söyler. Evet yani dinin, e, kraliyet ailesinin ve modern yönetimin böyle yan yana olduğu bir e, tablo gerçekleşecek 6 Mayıs'ta. E, ama bir yandan da hani e, artık... E, Toplum hem dinden uzaklaşıyor hem de monarşinin evet. popülaritesi e, gittikçe e, azalıyor. E, yani in, bu İngiltere'deki e, inancıya dair istatistikler açıklanmıştı geçtiğimiz aylarda. Yani 2021 e, için e, bir şey yapılmış e, bir açıklama. İngiltere'de ve Galler'de Nüfusun %46'sı kendisini Hristiyan olarak tanımlıyor Yani yarıdan daha azı. Hristiyanlar artık çoğunluk oluşturmuyorlar İngiltere ve Galler'de. Bu 2011 yılına göre yani 10 yılda 13 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Öte yandan kendisini dini yok olarak tanımlayanların sayısı %37'ye yükselmiş durumda. Böyle yani bir yandan hani toplum dinden uzaklaşırken yani kraliyet böyle biraz hani modası geçmiş, geçmişte kalmış bir şekilde böyle dini sembollerle kralın kutsanması yapılıyor. Bu medyadaki eleştiri konularından bir tanesi. Bir de tabi bütçe meselesi var. E, Irish Examiner gazetesinden bir yorum aktarayım. E, Britanya'da çok sayıda insan 114 milyon avroya mal olması beklenen bu taç giyme töreninde yapılacak harcamanın bunun yerine maaş artışı talebiyle greve giden hemşireler, öğretmenler, memurların durumunun iyileştirilmesi için kullanılmasının çok daha yerinde olacağını düşünüyor diyor, diyorlar. Yani e, tabii bu, bu hem monarşi hem de e, dini kutsamalar anlamsız geldikçe e, insanların gözünde bu harcamalar, e, bu şatafat için yapılan harcamalar da e, daha, e, şey, daha göze batıyor. Ve bu konudaki eleştiriler de e, artıyor. E, i̇şte 6 Mayıs'ta e, Charles'la ilgili böyle bir e, gündemimiz var. E, birkaç cümleyle de şey söyleyeyim. Hollanda, Hollanda'da da işte bir kraliyet ailesi var, monarşi. Evet. Orada da William Alexander onuncu tahta çıkışının onuncu yılını kutladı. O da halkı Şirin görünme, halk arasında monarşiye duyulan sempatiyi artırma çabaları yürütüyor bir süredir saray. Bu kapsamda bu 10. yıl döneminde eşi ve iki kızıyla birlikte sokaklarda dolaştı. İşte vatandaşla selfie'ler çektirdi, el sıkıştı. İşte kendisine eleştirenleri, monarşiye eleştirenleri onlara yanıt verdi. Basketbol oynayan gençler vardı onların arasına katıldı ve basketbol oynadı. Ee, hani orada da böyle bir e, halkla ilişkiler e, çalışması yapıyor oradaki krallığı. E, öte yandan e, Hollanda'dan e, Vox Krans e, gazetesinden bir yorum: Monarşi giderek daha fazla insanın yakası kirdiği, Orta Çağ'dan kalma bir eşitsizlik, adaletsizlik sembolüdür e, demişler. E, böyle bir durum var. şey. E, Güler yüzüm Hollanda... monarşi. Evet, Gülar yüzü monarşi, Mondance, ayak uyduran Monarşi, Saray En Son e, Hollanda'daki Saray en son e, 10 bölümlük bir podcast dizisi e, şey yapmış, hazırlamış ve halkla daha yakın ilişkiler kurmak ve kendilerini anlatmak için. taç e, taç e, giyme töreni pazar günü yapılacak öyle değil mi? Biraz e, kaçırdım zamanını. E, 6 Mayıs e, cumartesi günü. Evet, BBC'de çünkü pazar diye verilmiş bütün gün yayılacak hı hı. diye geçiyordu. Monarşi karşıtları Britanya'daki eylemleri hazırlanıyormuş zaten duyurmuşlardı eylemler yapacaklarını İçişleri Bakan Yardımcısı da bir açıklama yapıp Birleşik Krallık'ta herkes gibi monarşi karşıtlarında protesto hakları olduğunu söylemiş ama özgür olmadıkları tek şey diğerlerini yani kutlama hakkını engellemek demiş. Bu biraz tabii arada bir açıklama yani kutlamaları protesto edecekleri için şimdi kutlamaları yaptı, yap, yapılmasına engel olarak mı görülecekler yoksa hakları var mı denecek? Onu herhalde hafta sonu gö göreceğiz. Evet belki gelecek hafta onu da konuşuruz. Evet. Ee, bu haftalık bu haftalık Eurotopics Topics bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. kalın